532. konu, Hazreti Peygamber'in azadlısı Sefine'nin ashabın eşyasını taşıması, Said bin Cemhan anlatıyor, Sefine'den esas ismini sordum, bana, esas ismim Sefine değil, bunu bana Hazreti Peygamber koydu, dedi, ona, niçin sana Sefine dedi, diye sordum, bana, kendisiyle beraber bir seferdeydik, ashabın eşyası çok olduğundan onlara ağır geliyordu, Hazreti Peygamber bana, abanı aç, dedi, ben de açtım. Ashabın eşyasını içine koydu ve sırtıma yükledi. Haydi taşı, sen sefine, gemi, sin, dedi. Eğer o gün bana bir devenin, iki devenin, beş devenin, hatta altı devenin yükü yüklenseydi de taşısaydım bana ağır gelmezdi, dedi.